13 Melek'ten merhaba. Her senenin son seçkisinde o sene bir kenara not ettiğimiz alan kaydı çalışmalarına yer veriyoruz. Bu sene de geleneği bozmayacağız. O çalışta Valentina Villaruel'in Şiril'deki Bio Bio bölgesinde deniz ile karanın birleştiği mecralardan topladığı seslerin stüdyoda işlemesiyle inşa edilmiş Marres kaydından Mar-Dos'a kulak verdik. Sıradaki eserde dalgaların işlemini rüzgarlar üstleniyor ve Simon Serk kayıt cihazlarını memleketi Slovenya'da kış aylarında çok kuvvetli rüzgarlara maruz kalan Vipava Vadisi'ne konuşlandırıyor. E, yolların ve okulların kapanmasına, altyapının çökmesine ve tarım ürünlerinin hasar görmesine yol açan bu doğa olayının işitsel boyutuna odaklanan Bora-Skura kaydından seçtiğimiz Action Ten'in ardından Matthias Urban'ın İzlanda'da kaydettiği okyanus gürültülerini içeren CIA'yı kaydından bir kesite kulak vereceğiz. <Gülüyor> Amen. <laughs> Sıradaki temamız ölüm ve cenaze. E, i̇şitsel sanatçı Zara Renata yeni projesi Old Jewish Cemetery'de. İkinci Dünya Savaşı öncesinde nüfusunun %10'u Musevi olan memleketi Polonya'daki Musevi mezarlıklarının unutulmuşluğuna odaklanıyor. Ve birkaç mezar taşı dışında otlar ve ağaçlardan ibaret olan bu mekanların ıssızlığını sese tahvil ediyor. E, ölmüşleri yad etme görevi üstlenen bu projeden seçtiğimiz Zarni Potok'un akabinde... Haiti'nin Port of Prince kentindeki cenaze ağlaylarına katılan Felix Blum'un ağıtlarla caz bandolarının hikayelerle ağlayışların birbirine karıştığı, yas ve kutlamanın yan yana durduğu etnografik açıdan da önem ad Death in Haiti kaydından Marihuana, Rum and Music Around the Graveyard gelecek. dégénasson bola bonhomme c'est le césar nous nous allons venir la bonhomme le césar petit encore il est encore Johnny demande mon et parce que il aller il faut là nous une pour notre fois le Alan kaydı mecasında faaliyet gösteren sanatçıların en çok konu aldığı nesnelerden biri de yaşadıkları şehirler. Seçkimizin bu bölümünde kentlerinin işitsel fotoğraflarını çekmeyi çabalayan 3 isim yer alacak. İlk konuğumuz Romanya'nın Karadeniz kıyısında yer alan şehirlerinden Konstanta'da yaşayan, sahildeki seyyar satıcılardan televizyon başına toplanan ailelere, gündüzün arka fonu dalgalardan gecenin hakimi çekirgeleri, birçok detayı La Plimbar kaydına yansıtan Diana Voynea. Onun akabinde Barcelona meşhali sonra Space etiketine yayınladığı Sound Maps for the Dreamer 2 toplamasında Kadıköy ile boy gösteren Ekim Bozkurt'a yer vereceğiz. Onu da takiben Biwak etiketinin süregelen Six Minute Cities serisine iki sene önce taşındığı Philadelphia'nın günlük müziğine odaklanarak katkıda bulunan Michael Lawrence'ın Tenth and Callow Hill çalışması seçkimizde yer alacak. It's a technology 雨水 Yada, yada, Senin belegenleri sabır İzlediğiniz <gülüyor> times all across the hollow hill not next times all across the hollow hill not next times all across hill line is off to cross Canyonville next line is off to cross Canyonville is off to cross Canyonville get to the is off to cross Canyonville is on south Canyonville north western line is on south Canyonville is off to cross Canyonville is off to What time is also the ground in the What time is off the ground in the island village? and don't tell him really I know how to do it I think he's <laughs> going to like it There isn't equal a camera in the same place and so on go next to us and back to the ball left ball into the next ball Sıradaki iki isim alan kayıtlarında film olgusuna odaklanmakta. Ee, İtalyan işitsel sanatçı Andrea Borghi, VHS isimli kaydında video kasetlerin ve oynatıcıların dünyasına dalmış, mekanik düzenlerin gürültüleri ve teyp hışırtılarından gençmişle bağlantılı ama nostalji ismi vermeyen elektroakustik yaratılar inşa etmiş. Ee, bu kayıttan seçtiğimiz bir kesin ardından Film as Fabric kaydıyla Mary Stark konuğumuz olacak. Ee, ailesinin dokuma sektöründeki emekçilik geçmişine de göndermede bulunan müzisyen, Film şeritlerinin kesip yapıştırılması vasıtası ile optik gürültü adını verdiği kolajlar yaratmakta. Endüstriyel bir kimliğe de sahip bu kayıttan bir sekansta birazdan açık radyoda olacak. Hello, <laughs> can I have the lights out please? My mother's side of my family have a history of working in cotton mills. So I'm working with a very particular technology which is called optical sound where light and darkness on the edge of the film strip creates uh, a sound. And this building was once used for spinning thread so I'm going to sing a song that they sang in the spinning sheds Oh, do you know her or do you not This new doffing mistress we have got Elsie Thompson, it is her name And she helps her doffers at every frame Baldery for the baldery foray Sırada adını İtalyan Futurist Filippo Marinetti'nin yiyecek olgusunu... ...sanat ve kültürel eleştirinin bir ham maddesi olarak sunduğu... ...1932 tarihli manifestosu The Futurist Cookbook'tan olan bir kayıt var. Ee, İtalyan Philip Zamartsis, Polinaria bölgesinde katıldığı bir sanatçı rezidansı esnasında... ...hasat dönemine denk gelmiş ve orada geçirdiği bir haftalık sürede... ...tarımsal mahsullerin işlenmiş ürünlere dönüşümünün sınayi altyapısına odaklanan alan kayıtları toplamış. Ee, söz konusu çalışmanın açılışındaki Mountains'ın akabinde... Zürich Menşeyli, Institute for Landscape Architecture'daki hocalar ve öğrencilerin küresel ısınma olgusuna odaklanarak mikrofonlarını eriyen buz kütlelerin içine yerleştirdiği Melting Landscapes çalışmasıyla devam edip Ablation'a kulak vereceğiz. Mundane. Seçkimizin kapanışında sadece alan kayıtlarına odaklanan Brüksel merkezli Unfaldomless etiketinden geçtiğimiz sene ses veren iki projeye yer açacağız. Ee, önce Avustralya'daki bir milli parkta biriktirdiği tabiat seslerini parçalarına ayıran ve bu işisel kırıntılardan yeniden bir bütün oluşturmayı amaçlayan... ...Philip Sluday'ın Ramshed kaydından Dogman Hut Leather Barrel Creek gelecek. Ee, sonrasında ise ulaşım olgusuna odaklanıp Vancouver'daki aktarma merkezlerinin gürültülerini ham madde olarak kullanan... Matthew Ruhlman ve Joda Clement'in Sound Diary of Quiet Pedestrians kaydından Krukov ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.talmur.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.